Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşim, bahsetmiş olduğumuz kişiler anadığım kadarıyla cin tayifesinin musallatına uğramışlar. Onlar bu sıkıntıya nasıl maruz kaldılar bilmiyorum. Ama falcıya gitmek, büyücüye başvurmak, bu tip şeylerden medet ummak, onların böyle bir şeyi yaşamasına neden olmuş olabilir. Şimdi şunu ifade edeyim. Öncelikle büyü ve sihirin etkisi vardır ama bunları yaptırmak haramdır. Bunu yapan kişi Allah'a şirk koşmuş olur, günahkar olmuş olur. Yaptıran da aynı şekilde aynı günahlara ortak olmuş olur. Büyük günahlardandır büyü yaptırmak ve sihir yaptırmak. Ama günümüzde insanlar e, bu tip şeylere çok maruz kalıyorlar. Bunun sebepleri e, Peygamberimizin günlük hayatta yapmış olduğu e, sünnetten, e, dualardan uzak durmak, namazları terk etmek, Kur'an'dan uzak durmak, bu gibi şeyler, e, bu gibi şeylerin musallat olmasına, yani cin taifesinin musallat olmasına neden oluyor. Çünkü tuvalete girerken okunacak dua var, banyoya girerken okunacak dua var, evden çıkarken yani Peygamberimizin sabah evinden çıktıktan sonra tekrar evine dönünceye kadar ve hatta yatağında neler okuyacağına kadar her şey bize Peygamberimiz tarafından ulaştırılmıştır. İnsanlar namazlarını kılmadığı için, çokça Kur'an okumadığı için ve bu Peygamberimizin bir takım sıkıntılardan sakınmak üzere okuduğu dualar okumadığı için böyle sıkıntılara maruz kalıyorlar. Ve bu seferde bundan kurtulmak için bir takım sahtekarlar, sahtekarlara bulaşmak durumunda kalıyorlar. Elbette ki bu hususta birçok sahtekar insan insanlardan para alarak insanları türlü türlü işlere sokuyorlar. Ancak Allah rızası için Kur'an ve sünnet eczanesinden bu gibi rahatsızlıkları tedavi etmek üzere bir takım ilaçlar çıkaran kardeşler de var. Bu eczaneden faydalanarak bunu yapıyorlar. Ve amaçları para değil, sırf Allah rızası için. Tabi para da almaları caizdir, belli bir miktar, cüz'i bir miktar. Ama bu işi paraya döken sahtekarlar da var, tüccarlar da var. Onlardan da sakınmak lazım. Bu işin ehline başvurmak lazım. Ancak kendi çapınızda şunu yapabilirsiniz. Kur'an okunması lazım o evde. Çokça Kur'an okunması lazım. İbadetleri aksatmamaları lazım. Ayetel Kürsi ve Felak ve Nas surelerini hiçbir zaman dillerinden düşürmemeleri lazım. Peygamberimiz Bakara suresinin etkisinden bahsediyor. Bakara suresi okunan evde şeytanların duramayacağından bahsediyor. Ezan okunan yerden şeytanın kaçacağından bahsediyor. Evde devamlı Bakara suresi okusunlar. Okumayı yapamıyorlarsa bir cd çalar içine bir hafızın ya da Kari'nin okuduğu Bakara suresini koyup evde bunu uzun süre dinleyebilirler okutabilirler. Bunun dışında e, Ezkar isimli bir eser var. Peygamberimizin zikirleri, günlük hayatta yapmış olduğu duaları. E, bu kitabı temin etsinler. İmam-ı Nebevi'nin Ezkar isimli eseri. Hayatın her alanında lazım olan dualar o kitapta vardır ve sahih rivayetlerle gelen dualar kaydedilmiştir. Ayrıca e, şunu ifade edeyim. Ben cin tayfesinden sakınma noktasında yapılabilecek bir takım işler olduğunu biliyorum. Ama bu hususta uzman değilim. Bu hususta ehil birisine başvurup kurtulma yoluna başvurmalıdır. Çünkü anladığım kadarıyla sizin bu yakınınız cinlerin cin tayfesinin tasallutuna uğramış. Yani onların bir takım sıkıntılar vermesine maruz kalıyorlar. Rabbim yardımcılar olsun. İnşallah onları bu sıkıntılarından kurtaracaktır. Yeter ki onlar ibadetten uzak durmasınlar ve söylediğim tavsiyeleri yerine getirsinler. Rabbim onlara yardım etsin. Bu durumdan onları kurtarsın inşallah.